Dijital kültür makaleleri 8. Oyunlaştırılmış hayat Ekonomik alanda kapitalizm, dijital devrimi egemenliği altına almaya çalışırken 4. sanayi devrim numarası, sosyo-kültürel alandaki gelişim tam bir kaos. Bu durum bireyleri daha muhafazakar, daha toleransız, daha bencil hale getiriyor. Dünyanın her yerinde. E-posta tuzaklarına düşüp şifresini kaybeden, telefonla gelen yarı tehditkar söylemlere kanarak parasını kaptıranları ele alalım. Bu deneyim sonucunda dijital imkanlara, internete bakışları nasıl oluyor? Daha katı. Bunun örneğini önceki on yıllarda da yaşadık. Mesela dilenciler. Milyoner dilenci örnekleri ortaya çıktıkça sokakta elini açan insanların hepsini rol yapıyor olarak değerlendirdik. Aramıza mesafe koyduk. Buna kolayca deneyim kazanmakta denebilir. Hatta daha da ileri gidip bu sürece müdahale etmenin yarardan çok zarar vereceği öne sürülebilir. Acaba Bilgi toplumunun eğitim ve derdi iki boyutta değerlendirilebilir. Birincisi dijital okul yazarlığı kıt olan eski kuşakların dijital göçmen yaşantılarının zorluğu. İkincisi ise kuşak bağımsız topyekun eğitim. Eğitim dürüst olmak gerekirse bildik haliyle oldukça sıkıcı bir iş. Bireyin hamurunda öğrenme açlığı yoksa eğitim sürecini mutlu ve başarılı bir şekilde tamamlaması çok zor. Çoğunlukla bu sıkıntı ders konularına bağlanır. Biraz da kötü şöhrete sahip öğretmenlere. Öğretmenler tamam ama ders konuları yerine o konuları öğretme modelleri çok daha kritiktir. Bugün dünyanın pek çok yerinde alternatif öğretme modelleri üzerinde teoriler üretilmekte, pratik testler yapılmakta. Eğitim malzemelerini masanın üstüne koyup öğrencileri kendi başlarına bırakmak, dikte eden öğretmen yerine büyük anne şefkatiyle yol gösteren öğretmen formasyonunu denemek, öğrencilerin neye ilgi duyduklarını kendi kendilerine keşfetmelerini sağlayacak imkanlar sunup ona göre yönlendirmek, Dersleri internet üzerinden ücretsiz eriştirmek gibi. Oysa dijitalleştirmeyi lojistik bir imkan olmanın ötesine götürmekten yoksun vizyonla yapılan bu denemeler marjinal kalmaya mahkum. Dijital dünyaya biraz bakılsa eğitim sürecinin ne şekilde kurgulanırsa genç bireyi motive edeceği kolayca bulunabilir. Bu sihirli formül bilgisayar oyunlarıdır. 60'larda 70'lerde yükselen popüler kültür ögesi olan pop müzik ile eğitime entegre etmek ıskalandı. Bugün postacı kapıyı bir kez daha çalıyor. Ey eğitimciler, matematik dahil tüm dersler birer bilgisayar oyunu haline getirilebilir. En çok puan toplayan, en çok seviye atlayan, en yüksek notu alır. Buna oyunlaştırma, gamification deniyor. Birkaç on yıl içinde sadece eğitim değil, yaşamın kendisi topyekün oyunlaştırılmış olacak. Sabahtan akşama kadar yaptığımız her şey bir bilgisayar oyunundaki level gibi olacak. Yatağı topladım mı? 10 puan. İşe okula gecikmeden ulaştın mı 20 puan erken mi ulaştın ekstra 5 puan bu ay aile bütçeni dengede tutabildin mi tüm faturaları kredi kartlarını kirayı ödedin mi 100 puan tüm o puanları topladığınızda ne mi olacak basit isteyen için para yerine geçecek isteyen o puanı diploma almak işe girmek için kullanacak.